Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Ee, benim hocama sorum olacaktı da. Buyurun efendim dinliyoruz. Ee, şey Namaz sürelerini şey, zammı süreleri sıralı mı okumamız gerekiyor onu soracaktım ben. Teşekkür ederiz. Notumuzu aldık. Hayırlı akşamlar. Tabi bu e, namazın adabındandır. Yani sünnetlerindendir. E, hatta vaciplerinde de şeyi arka arkaya okunması hı hı. olur. Okunması sünnetlerdendir. Dolayısıyla mesela eee Li Kureyş suresinden sonra Araeytellezii yekzibu bid-din suresi okunabilirsin, okuyabilirsiniz. Arada tek sure bırakmak suretiyle atlamak mekruhtur. Önce bir sureyi daha sonra da ondan önceki sureyi okumak da mekruhtur. Yani hem sırayı takip ederek okumak, hem de arada en az iki sure bırakarak okumak, yahutta da hiç bırakmayarak okumak. Ya peş peşe iki sureyi okumalı, ya da bir atlama yapacaksak, bu kısa surelerden iki sure olmalı en azından diye ifade etmek gerekir. Ne olur kılarsak, böyle yaparsak namazımız bozulur mu? Hayır namaz bozulmaz. Mekruh işlenmiş olur. Bunu biteviye böyle yapmamaya çalışmak gerekir. O sıraları olabildiğince bellemeye çalışmak lazım. Ben sırayı bilmiyorum, yanlış olur namaz kılmayayım gibi endişeye kapılmamak lazım. Çünkü bu yanlış düşünceye sahip olanlar da var. Basit bir eksikliği işlememek için daha büyük bir önemli olan bir farzı, bir vacibi terk etmenin mümkün olabileceğini düşünen kardeşlerimiz oluyor. Böyle yapmayalım. Yani namaz içerisindeki mekruhu işlemeyeceğim derken namazı terk etmek gibi bir şey olur bu. Uygun olmaz. Ee, sıraları öğrenelim. Namazların mekruhları neler onları öğrenelim. Ama henüz öğrenmeden mutlaka yapmamız gereken bir ibadet, farz varsa farz ne getirelim. Bırakın o mekruh da onun içerisinde olsun. Evet.